O da nedir? Kıskanmanın belirtileri, alametleri, sonra sebepleri, sonra örnekler vereceğiz tarihten kıskanma üzerine. Şimdi insaniyat Hazret Adem'le başlamıştır yer üzerinde. Hazret Adem'le başlamıştır. Şeytan rahat bırakmaz ama Hazret Adem'e Hazret Adem Silahlanmış, Allah ona kelimeler öğrenmiş, tövbe öğrenmiş. Hazret Adem iblisten darbe yemiş, aldanmış ona bir daha günah işlemez imkanı yoktur. Hazret Adem'e iblis yaklaşamamış. Ama Hazret Adem'in oğullarına yaklaşmaya başlamıştır. Hazret Adem oğullarını da tevhid olarak çok sağlam yetiştirmiştir. Bin sene kusur tevhid meselesinde e 1000 bin sene şeytan insan oğluna tevhid meselesinde yaklaşamamış. Ama ne meselesinde yaklaşmış? Başka günahlar, masiyetler meselesinde. İlk masiyet nedir? Katil. İki kardeş birbirini öldürdü. Adam oğulları. Ondan sonra ne oldu? Yer üzerinde ilk masiyeti işletti. Eee İblis Şeytan, Adem'in öldürdüğü oğlu Kabil miydi? Kabil, Habil'i öldürdü. Habil ne oldu? Göç etti. Gitti başka yerde yaşadı. Onun sülalesinden gelen alimler diyorlar. Habil'in sülalesinden gelen kavma şeytan ne yaptı? Orada kadından giriş yaptı. Kadın şarkıya başladı, dansa başladı. Oradan sonra ne, zamanla ne oldu? Fuhuş meselesi işledi. Yani ne oldu? Düzen bozuldu. Binlerce sene sonra. Düzen bozuldu yer üzerinde. Allah'ın emrettiği gibi yaşam bozuldu. Emrettiği gibi yaşam olmadı. Şeytanın istediği gibi oldu. Ondan sonra peygamberler geldi, düzelttiler. Bir de peygamberler ara verdiler, bozuldu. Bir de peygamberler geldi böyle de öyle zamanla devam geçiyor. Bazı yerin bazı yerinde de fitne fasat peygamberler oraya gelmemiştir. Onlar da devam ediyorlar. Hatta ne zaman geldi? Beni İsrail. En çok peygamber oraya geldi. Beni İsrail'de ilk fitne neden oldu? Kadınla fitnelendiler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor benden sonra en zerelli fitneyi size bıraktım o da kadındadır. Çünkü ben İsrail ilk fitne kadından olmuş. Onun için kadın fitnedir dikkat edin diyor. Kadın dediğimizde ne gelir aklımıza? İşte kıskancılık meselesi. Kıskancılık, kıskanmamak ortaya çıksa ne olur? Fuhuş olur. Fitne olur. Düzen bozulur. Toplum bazen öyle oldu ki bazı baz, baz yerlerde insaniyet öyle yaşıyordu ki hayvandan daha fazla aşırı hayvanlarda da sınır var bak her erkeğin bir dişisi var başka erçeği yaklaştırmaz bütün hayvanlarda böyledir bir danuz hariç değil mi danuz bu konuda adı üzerindedir onun için bir tane kınasan der danuz gibi adam yani kıskançlığı yoktur danuz erçeği dişisinin yanında başka erkek gezse onuyla çiftlekse tık yok ama başka hayvanlar kabul etmezler. İnsaniyet o danuz gibi oldu. Birçok yerde. Ondan sonra Araplarda da vardır bu. Araplarda da vardır. Cenel'de Araplar muhafazakar toplandılar. Şeref, namus meseleleri onda çok iyidir. Ondan dolayı kızlarını öldürdüler. Ama nedir? Yine fasat fitne yayılmıştır. Ama Avrupalılar gibi değildir. Bak Avrupalılar o zamanda neydir? O zamanın tarihini atsan 1400 sene önce tarihleri Avrupalılar tam pisliğin içinde yaşıyorlardı. Kural şey böyle yoktur. Hayvandan daha alçak. İslamiyet geldi ne yaptı? Düzeltti yer üzerinde Muhammedi güneş doğduğunda yer üzerinde Allah'ın emir hacim oldu. Binlerce sene. Bin Kusur sene diyelim. Bin kusur sene, haçim oldu. Ondan sonra İslam ulaşmayan ülkelerde fitne fasat bir de yayıldı. Yayıldı. Ne oldu? İslam zayıf düşerken bir de ne oldu? Yayıldı. Ümmet İslam toplumuna da yayıldı. Bütün de o yayılmanın uzantısıyız biz. Bütün de Müslüman ülkelerinde fitne fasat var. Ama ton alsak en azıdır. En koyu tonunu alsak fasadın, fuhuşun, he? ahlaksızın, rezaletin en koyu tonu nerededir? Bugün de medeniyet ülkeleri bizi aldatıyorlar. Medeniyet ülkesi diyorlar. Oradadır. O medeniyet ülkeleri de nedir? İşte yen Amerika'dır. Yan batıdır. Yen yani onun, ona tabi olan onun peşinde gidenlerdir. Ama en İhtişam, adet, ürf muhafaza eden nerededir? İslam ülkelerindedir. Batı Doğu demeyelim ha, İslam ülkeleri diyelim. Bak bugün de Çin al, Çin hayvanatın ta kendisidir. Hiç kanun, kural yoktur. Fuhuş bilmem ne almış Japonya aynıdır Ama en muhafazakar ülke, insaniyet nerededir? İslam toplumudur. Neden biz muhafazakar kaldık? Dinimiz. Allah korkusu. elimizde. Tabi bize de girdiler. Bize de girdiler. Baya girdiler. Ne oldu? Yayıldı. İşte kültür bizi eskiden ordulardan bizi gelip işgal ederdiler. Şimdi kültürleriyle bizi işgal ettiler. Kültürleriyle bizi işgal ettikleri için ne olduk? Müslümanların da içinde böyle bir meseleler yayıldı. Ne yayıldı? Fitne, fasat, kıskanmamaklar hepsi bundan oldu, yayıldı. Ama bütünde Allah Subhanehu Teala Müslüman toplumunu, Müslüman aileyi kurmuştur. Neyle kurmuştur? Diniden. Neyden bir Müslüman? Toplumun, ailenin dini olur imanıyla. Ne kadar imanı gücül olsa, Allah'ın emrine uysa o kadar ne olur? Muhafazakar olur, dinine bağlı olur, Allah'ın sınırlarında duran kıskanç olur. Onun için muhafazakar toplumlarda ne, ne var? Bak şeref namus davası yoktur. Her çeşit şey gelir, her çeşitten evlenir. Adet, ürf böyle bir şey yoktur. Ama nerede var bu? Başka toplumlarda var. İşte bu fasad oldu yer üzerinde yayıldır. Şimdi biz bu fasadın nasıl anlarız fasad? Nasıl anlarız yer üzerinde fitneyi? Bunun alemetleri nedir? İnsanları nasıl ayırt ederiz? Anlatabildim mi? Bizim dersimizde ne anlamı var bunun? Anlamı budur ki kıskanmamak kötü bir şeydir. Kıskanmak, şer'i kıskanmak ölçüsünde, geçen ders anlattığımız gibi ölçüsünde kıskanmak nedir? allah Teala'nın bir sifatlarındandır kıskanmak. Onun için bir Müslüman şer'i ölçüde kıskanç olması lazım. Ama kıskanç olmamak nedir? Kötü bir şeydir. Bunun da dereceleri var. Alemetleri var. Bu da toplumlarda yayılmış. Bizim toplumumuzda var mı? Evet var. Ama azınlıktır. Ama Avrupa'yı alsan bugün ne gibi yaşıyorlar? Aynen dedikçe ya hayvan daha disiplinlidir. Yani İngiltere Hürriyet'in kalası ha? Eee e, e, kültürün e, yuvası vesaire diyorlar. Oların dilinde. Bizim dinimizde öyle değil. Bizim inancımızda o öyle değil. Ha, oranın neyi? O bir teknolojisi var. Onu alırız gerisini iade ederiz. Müslüman e alır. Kötüyü almaz. Aslında o teknolojinin mayası da bizden çalınmış. Formülü almışlar, değiştirmişler. Bizimkiler amel olmuş. Her şeyi unutmuşlar, tercih etmişler. Kemerden aşağıda dalmışlar İslam toplumu. Onlar ne yapmışlar? İçinde bir azınlık. Bugün de alimlerin raporlarını okuyun. Amerika'da sizce ne diyorsunuz? Amerika toplumu hepsi filmlerdeki gibi mi? Yen de beyaz, beytil abiyaz dedikleri, beyaz saraydaki gibi mi? Hayır. Amerika'da yüzde on hacimdir. Yüzde dokuzanı ot gibi yaşıyor. Yüzde onu zekidir. Kullanıyorlar %90'ını. Evet. Avrupa'da böyledir. İngiltere'de bir günde ne diyeyim bilmiyorum şeyi nasıl kullanayım tabiri. Yani e, erçek erçekle ilişkiye girmeyi kanun diye kabul edilir. Erçek erçekten evlenebilir. Bazı erçek Kadın görevini görüyor. Onu parlamentoya milletvekili diye hakkı var seçilsin. Bir doların kulüpleri var. Yani bu insaniyetten, insaniyet dışı bir şeydir. Bir de üçüncü cins. Yani ne erkektir ne kadındır bunu ikrar etmişler parlamentolarında. Bu toplumdan ne beklersin? Hiçbir şey beklemez. Onun için bu toplumun hali bellidir. Bizim toplumumuza da, Müslüman toplumuna da, ister Türkiye'de, ister nerede? Bütün İslam aleminde. Bunlar yayılmış. Her zaman bir kesim var, onları çor çoruna maalesef tehlil ediyorlar. Bu, bu da doğru mu? Doğru değil. Eydirman'ın alemetleri nedir? Birinci alemeti, kıskançlığın en zayıf duktası Yen yani yoktur kıskancılık. O da nedendir? Fuhuşu ikrar eden insanlardadır. O da nedir dedik adı? Deyyüstür. Fuhuşu yen yani onun ticaretini yapar. Yen yani ehli beytinde ikrar eder. Yen yani konum konşusunda bunlar nedir? Allah kurusun. Allah Teala bunları öyle bir şiddetle vaid vermiş bulara ki öğüt insan okurçan tüyleri diken diken olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İmam Ahmed'in rivayetinde sahih bir hadiste ثَلَافَ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ Üç tane sınıf, üç çeşit insanı allah Teala cennete girmelerini haram kıldı. Cenneti onlara haram kıldı. Kimlerdir bunlar? مُدْمِنِ الْخَمُرِ Nedir? İçkiye idman eden değil mi? İç, i̇çki Bağlısı. içki bağlısı. Yani arkolik Türkcesi bir yönde. Yani arkolik olarak gidecek. İçkiyi bırakamıyor. Bu cennete girmez. imkan yoktur. İkincisi vel aq. Ak nedir? Ana babasına asi olanlar. İyi devrenmeyenler. Ana babasını özür yavuna götürenler. Ana babasına sert çıkanlar. Ana babasının gönüllerini kıranlar. Ana babasının sözünü tutmayanlar. Bunlar nedir? Cennete girmez. Resulullah bize buradan haber vermiştir. Üçüncüsü وَالْدَيُّوْتِ الَّذ۪ي يَقِرُّ ف۪ي أَهْلِهِ الْخُبْثِ Yende <دَيُّس> khabeth. Deyyus girmez cennete. O da kimdir Resulullah diyor? Ehli beytinde pisliği razı görür. Yani razı kılır ikrar eder yende. Pislik nedir? En büyük pislik zinadır, feuştur. Ona göz yumar. Tabii ben buradan açıklamak istemiyorum. Bunu hepimiz anlıyoruz. Bu çesim var maalesef. İkinci hadiste üç tane hadis ben toparladım. Aslında maksus toparladım. Bu ne kadar tehlikeli olduğunu biz biliyoruz. Bir de Resulullah'tan duyar. Kulahtan duyma olmuş gibi olmayalım. İkinci hadiste diyor selâfe lâ cennete ebeden. Üç şikil insan, üç çeşit sınıf insan kesinlikle cennete girmez. Burada ne var? Kesinlikle cennete girmez. Birincisi de Deyyus dedik nedir? Giyretsiz yani. Yani giyriyeti kıskançlığı hiç yoktur. Deyyustür. Yani donuzdur. Danuz, dişisi yanda durmuş, diğer çecceli bir umuz vurarak git öne diyen, atlar çin, o bir dişisin üzerine, o da bakar. Danuzdur. İşte bu cennete girmez. Üçüncü, burada değişik bir fıkıh var. وَالْرَجَلَةُ مِنَ nisa. Yani bazı kadınlar erçekli, erçek gibi davranırlar. Erçekleşen kadınlar. Silah taşır, erkek gibi giyinir, erkek gibi konuşur, kahvada oturur. Erkeğin hareketini yapar, o cennete girmez. Üçüncü, vel mudminil hamr. alkolik, giremez. Üçüncü hadis, bunda daha değişik bir şey var. İmam Ahmet Nesaiyine sahih hadistir. O Çinciyi de İmam Tabarani sahih rivayetle e, rivayet ediyor. Üçüncü peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 3 kişi var Allah-u Teala bunların yüzüne kıyamet günü bakmaz. Bakmaz ne demektir? Yani ebedi ateşlerle. Bakmaz Allah'ta iltifat etmez olarak. Allah bir tane yüz çevirirse allah Teala ondan o bitti. Ebedi olarak. Bak, cehennemin içinde ebedi kalanlarda Allah yüz çevirmiş olarda bir parça, parantez alalım, içine girelim o cehenneme. Bu dersten girelim cehenneme. Allah korusun bizi hep ocağa taştı. Ayette dediği gibi, Dua ediyorlar, dua ediyorlar, çiftse dinlemiyorlar. Ondan sonra başlıyorlar, ne diyorlar? Malik. Malik nedir? Cehennemin baş bekçisi. Ya maliku, öd'u lena rabbak. Malik, biz dua ediyoruz, dinlenir miyiz? Sen bizim için Allah Rabbine dua et. Ne dua et bizim için? Zaten umitlerin kesmişler. Attaştan çıkmıyacağızalım. Ne dua et? Bakın ne kadar korkunçtu. Lühaffif <gülüyor> 'anna yevmen min el-azab. Ya Allahu ne dua et bir gün azabı azaltsın üzerimizden. Yok, kaldırsın, paydos versin bize. Otur bir çay molası verelim. Bir gün azaltsın azabı. Ebedi dünya bitmeyenden bürcünden ne olur la? Yanın ateşte işte. Yok, bürcünün çardır yine. O kadar canları yanmış. Düğür bir rivayette Malik bin sene olarak cevap vermez. Malik çok şiddetlidir. Baksana ona korkarsın. He? Bin sene sonra döner. İhse'u fe innekum makithum. He? Döner olarak bir sene sonra, bin sene sonra neler olara? İksau. He, yani böyle alçaklayacak. Hadi gidin işinize diyen. Yani hadin oradan. Siz içinde kalıcısınız bu ebedi. Korkunçtur. İşte Allah bulardan üst çevirmiş. İster misin bulardan olacaksın? Kıskançlık yanımızda olmasa olmazımız olması lazım. Bu birinci. Bu var bizim toplumda da var bu cümle. Bunların resmi yerleri de var. Bunlar Aslında ayıp bunları ikrar edenler içindir. Ayıp bunları ikrar edenler içindir. Onun için biz inkar ediyorsak bir evleri nedir inkarımız? Bu, bundan dolayıdır. Yoksa bizim ilcimiz yoktur. Siyasetinden bilmem neyinden. Biz Allah'ın hükmü cereyi incar ediyoruz. Bak kefere ne diyor bize bu kadınları için? Bize getirmiş zehiri adını değiştirip bal koyuyor adına. Tatlı koyuyor adına. Bize bu kadınları ki kuhuş yapıyorlar en adi şeydir bu. Bak işte insanı böyle ebedi cehenneme gönderir. Ne diyorlar buna? Hayat kadını diyorlar. Ne güzel bir ad vermişler. Hayat verir yani. Ha? Hayat kadını. Her şeyin adını değiştirirler. İşte ad değişmekle hüküm değişir mi? Değişmez. Mümin insan bunları bilir. İkinci alametlerinden yen sebep ol, olan meseleler bu kıskançlığı bırakmak sebepleri nelerdir? Zahireleri e, belintileri nedir? İnsanlar ne yapıyorlar? Kendi adet ürflerinden başka bir adet ürfe gidip orada hasil neşil oluyorlar. Mesela burada bir çeşit insanlar var, tahkiklerine gidiyorlar Avrupa'ya. Orada ne oluyorsun? İnsan gözü göre göre artık duymuyor. İnsan alışıyor. Şeytan alıştırır yavaş yavaş insan. Yen yani de bir kesim insanlar Türkiye'de bazı yerler var. Oralarda bu türlü kötü fiiller işleniyor. Yen yani Avrupa'cı bileşmişler, sahil çinarlarıdır, bazı şehirlerdir. Hatta İstanbul'da bazı semtlerdir. Oralardan gidip heşirleşir olursun. insanın kalbi ne oluyor? Ölüyor. İnsan gördüğü şeyi yavaş yavaş öğrenir. Kulağı, gözü, bütün organları alışır ona. Alışsa ne olur? Artık ya, yani bir şey yok der. Ne olur ki? Alışır. Ama bu bir işte sebeptir. Ama insan alışamıyorsa da bizim emize getirmişler, bizi alıştırıyorlar. Televizyonla. İşte bu nedir? Bu da şeydir. E, bu da o şeye yol açanlardır. Sonra dedik ki üçüncü, biz gitmiyoruz. Ne Avrupa'ya gidiyoruz, ne sahil çinarlarına gidiyoruz. Açık saçık. İşte bizim yanımızda bir bir, bir insanın hanımı mayoyla, suya, yabancı erkekler nasıl iner? İmkanı yoktur. Bunu kabul etmeriz biz. Orada gitmiyoruz. Orada geçsek kulağımız dolar. Gözümüz dolar. Normal görürüz. Biz gitmiyoruz ama bize dileriler siz gitmiyorsanız biz sizin için eve getiririz bu olayı. Neyle getirirler? Televizyon koyuyorlar yemize. Türk dizileri, Amerikan filmleri sağolsunlar. Ne yapıyorlar? Bunu bize aşılıyorlar. Artık biz de yavaş yavaş kulağımız, gözümüz, organlarımız ne oluyor? Doluyor, donuyor, öğreniyoruz. İşte bu tehlikeli bir şeydir. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunlar insanı ne götürür? Kıskançlığı elde bırakma götürür. O zaman ne olursun? Sen kıskançsız insan olursun. O zaman o malik dedikleri yere gidersin. Allah kurursun. İşte bu televizyon. Televizyon bir günde derdini anlatsak belki bir ders bize yetmez. O da nedir televizyonun derdi? Özellikle bu Türk, Türk dizilerinde sene göre bir şey değil ama çoluk çocuğa bakıyorsun. Konuşmalar var içinde. İşte o görüyoruz dizileri. O onun hanımıyla, o onun amzesi kızıyla, o onun bilmem nesiyle, o iş yerinde olur ya bu hatalar olur kabul et. Ka hanım başkası işte başkasıyla ilişkiye yürür. Ondan sonra kusura bakma kocam ben seni aldattım affetmeni sen uygarsın, efendisin. O da diyor evet affederim. sen her insan hata yapabilir. Biz, bu bizde büyük bir şeydi. Olmaz böyle. Eskiden tüfenge sallırdı insanlar. Şu anda affa sarılıyor. E biz ne diyoruz? Ne tüfenge ne affa. Her şeyin orta yolu var. Bizim adetimizde, urfumuzda bu yoktur ama bize işletiyorlar bunu. Emize kader getiriyorlar. Hatta Süleyman, Sultan Kanuni Süleyman'ı ne yaptılar bizim için dizide? Odadan çıkmıyor. Halbuki Süleyman at üzerinden inmezdir. Cihattan inmezdir. 40 sene at üzerinde cihad yaptı. Süleyman çıktı. Aynen Allah kurusun Süleyman'dan haşa ve Aynen Süleyman Resulullah'ın vasfettiği o da yüz gibi olmuştur. He? Hanımları çırıp çıplak bekçilerin yanında, e, oda başının yanında. E, neden? Bize diyorlar bak eskiden de öyledir. Halbuki öyle değilmiş. Yalancı bular. Öyle bir şey yoktur ya. Haramlığa şu anda catersiler tarihi Osmanlı tarihinin haram içindeki tarihi kimse bilmiyor. Ne çevrilmiş orada. Yazılmamış. Çünkü öyle öyle disiplinli bir idir. Kimse giremezdi oraya. Hatta orada çalışan erkekleri ne yapardılar? Kısırlaştırırdılar. Yani yok çalışan girsin bu dizideki gibi kadınların içinde dolaşıyor. Hayır kapıdan uzaktan. erkek serçe bile yatsak idir oraya girsin. Biz öyle nesilden gelmişiz. Ama bize ne yaptılar? Aynen Johnny'nin şey kralı, Fransa kralı, bilmem Almanya kralı, Londra kralı gibi bizim krallarımızı gösteriyorlar. İşte bu da nedir? Şeyin ee, e, kötülüğüdür televizyondan sonra dördüncü ne geliyor bize kötülük? İşte e, hanımlar serbest pazara çıkmak e, gidebilir. Marketlere gidiyorlar. Şoförlerden iniyorlar. Bunlar hepsi İslamiyet'te nedir? Haddi var, sınırı var. Bunlar böyle açık değil. İşte bunlar ne yapıyor insanı? Kadın mahremsiz sefer ediyor. Uçağa miniyor Yani e, şehirler arası gidiyor. Yani süpermarketlere gidiyor. Yani pazarlara gidiyor. Bunlar hepsi nedir? Fitneye yol açandır. Ondan sonra e, fitneye yol açan meselelerden kadınlar doktorlara gidiyorlar. Kadın erkek doktoruna gidiyor. Erkek kadın doktoruna gidiyor. Halbuki bu olmaması lazım bizim toplumda. Ama ne diyorlar sana? Bizde bir söz var. Diğer balığa bıçak yoktur. Yani kesilmez balık. kana akılmaz. E er, doktordur. Her şey yapar yemin etmiş. Sanki adam nefsini çekmişler onu. Olur mu yemin etmiş? Adam hanımını koyuyor. Bazen bazı hanımlar var. Belki biz Anadolu çocuğuyuz duymamışız. Ama gidin sosyete semtinde yaşayın. Birçok hanım kadın hastalığın meselelerinde erkek doktora giderler. Avlatlarını erkek doktor fahus eder kontrol eder. Normaldir. Çok iyi doktordur. E bu nedir? Kıskanmanın olmaması alametidir. Sonra bizim bugün de en büyük fitne nedir? Fotoğraf meselesidir. Fotoğraf nedir? İşte bu internet belası bir silahtır, iki taraflıdır. Hayra kullansan her şerr'e kullansan şer. E bugün de Müslümanlar bu Facebook sayesinde Yahu siteler sayasında ne yapıyorlar? Kadınlar resim alıyorlar. İşte koy, koy, bırakıyorlar resimlerini. Onun ile görüşür, bunun ile görüşüyor. Bu ne oluyor? Fitneye vesile atıyor. Yani ben anlamıyorum. Bir tane Müslüman insan nasıl hanımını bırakır resimini koysun e, Facebook'a? Bütün bütün kadın, erkekler onun resimine baksınlar. E, ne <gülüyor> gereç var? E, bu bir aşamadır. Bunu bugün kabul ettin, yarın yavaş yavaş Çoraps söküğü gibi gelir. Kapalı da olsa ne gerek var? Gereç çoktur. Onun için bu konular hassas meselelerdir. Dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra ne din intişareti yayıldı elbiseler. Musulman toplumunda kadınlar acayip elbiseler giyiyorlar. Yani bunun üzerine biz konuşsak bize dersler yetmez ya. Yani bu konuda biz e, şey e, canımız yanmış. Erkeç kısmının canı yanmış. Helo özellikle Müslüman göz dolusu bir kadına bakamıyoruz. Neden Allah korkusunda? E ama siz zorladıkça zorluyor toplum. Ne olacaktır? E bu neye şey yapar? İnsanı ne yapar? Gözü do doya doya, göre göre ne olur? Artık alışkanlık haline gelir. Bu sefer kıskançlık ne olur? Elden bırakır. Yani ben istemiyorum şimdi açıklıyım bugün de ne giriyorlar. E bu hatta şimdi bırak şimdi açık saçık kadınları. Bizim kapalılar Allah hidayet versin onlara. Açık saçıklığından daha büyük fitnedir bizim için. Kapalıdır ama bütün fiziğinin bütün vücudu görünüyor. Kapalılığın bir şartı alimler demişler 8 şartından bir şartı Fizik vücudu görünmesin. Bu sefer ne yaptılar? Pardosuyu kalçadan daraltıyorlar böyle. Kısa halçası görünsün kadının. Yeni de göçkü görünsün. Böyle tam çıkartıyorlar. E bu nedir anlamı? Yani sen ne demek istiyorsun ey Müslüman kadın? Bu pardosun niye giriyorsun? İnsana vücudunu göstermek için. Yani bir erkek taş mı? O kadına bakacak fizikini böyle baştan aşağıya kadar çözecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kadın bir parfüm sürdü. O perfünün kokusunu bir erkek alsa o kadın zaniyedir. Zina etmiş olur. Tabi zina derece derecedir. Cennetin yüzünü görmez bir hadiste diyor o kadın. E sen bütün vücudunu çıkartmışsın. Yani pazarlıyorsun, diyorsun benim közkümün abadı bu kadardır, halçamın abadı bu kadardır. E biraz daha çok konuşmakta, vurgulu konuşmakta fayda var. Bugün de yani bu asıl da biz acıyoruz kendimiz için değil sadece. Bu kızlarımız için, bazılarımız için acıyoruz. Bunlar zannediyorlar, güzel iş işliyorlar ama şeytan oları tedbir halden bırakmış. Pardosu dedin, vücut fiziki çıkmayacak. Çizgisi çıkmayacak dışarı. İşte bu nedir? Fasadı, elbiseyi şey yapacaktır. Bir de süslü püslü o kadar süs püs vurmuşlar. Pardosluları artık pardosluktan çıkmış yani. Bir de mankelleri getiriyorlar, ciritiyorlar. İşte resimlerini koyuyorlar. Allah ıslah etsin bunları. Evet. Ondan sonra bakıyorsun toplumda akrabalar, görüşmelerinde lavallık var. Kız amcası oğluyden, amca dayısı kızıyla, e, amca e, bilmem neyle, kardeş Halbise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kayın bu kayın kayını o erkeğin kayını bile hanım üzerine giremez diyor. Yani elhamu diyor. Ölümdür diyor. Ne? Yani bir erkeğin kardeşi olmayan da evde o ara giremez. Neden? Çünkü şeytan ölmemiş. Şeytan her şeyde var. Yok benim kalbim temizdir, bu benim kardeşimin hanımıdır. Benim namusumdur, şerefimdir. Evet. Senin kitabında öyle yazıyor. Ama bir geldin ortaya yere şeytan kitabı değiştirir. Resulullah diyor ki kadın, bir erkek bir kadın bir araya geldi. Hiç kimse olmasa üçüncüleri şeytandır. Şeytan da münikrar ediyor, onaylıyor ve tarihe bakın her şey sorsun büyüklerine binlerce böyle fitne olmuştur. Bir de diyor, ölümdür diyor kardeş girseye var. Çünkü kardeş girseye kimse şüphet etmez. Bir yabancı çek bir yabancı eve erkek, girse erkekler bu kimdir geldi mahallede. Ama kardeşidir girdi ve Bir de haşir neşir olunur. Onun için İslamiyet bu konuda kıskancılık meselesinde fahiş işler düşmesin diye bütün kapıları kapatmıştır. Biz de bunun üzerinde duracağız. Bir de en son dedikçi bazı insanlar Müslümanlar ne yapıyorlar? Çoluk çocuklarını gönderirler Avrupa'da okusun. O orada okusa ne olur? Erkek ise, kadın ise, kadın ise ne olacak? Kız lise bitirmiş, Avrupa'ya gönderir. Erkek lise bitirmiş, Avrupa'ya gönderir. Bunlar ne geldiler? Batıyı o danuzluğu almışlar. Ha dersin batıda sadece pislik mi var? E ne zaman gördün bizimkiler ilim, marifet getirdiler batıda? Binde bir tane getirmiyor. Hep pislikleri getiriyor bizim için. İşte bir de o değil. Bakırsın Anadolu'dan göndermiş kızını İstanbul'da üniversitede okuyor. İstanbul ne demek bilir misin? Bir akönüs gibi bir yerdir. Emin ellere teslim etmesen ne olur? Avrupa'dan daha kötü olur. Burada vampirler var. Kurt adamları var. Bu şeyleri bekliyorlar. Ve bunlara dikkat etmemiz lazım. Evet. Şimdi beşincisi e, şeyde e, kıskanmanın zayıf olmasının sebeplerini araştırırım. Kıskanma, kıskanmayı elden bırakmayalım. Tedbir alalım. Neden bir insanda kıskanmak zayıf olur? Yani yok olur. Bunlara bakacağız inşallah. Bu da e, birkaç tanedir sebep, yedi tane sebeptir. O da birincisi nedir? İmanın zayıf olmasıdır. İman, ehli sünnete göre, ki biz iman dersindeyiz, ehli sünnete göre iman nedir? İtikattır kalpte inanırsın, kavuldur dilde söylersin, ikrar edersin, amelde fiile dökersin. Üç şeyden mütekavvindir. Oluşur. Bu iman salih emellerle ne olur? Artar. Ne yapar? tavan yapar. Masiyetlerle ne olur? Zayıflar, zayıflar, zayıflar, zayıflar böyle olur. Tık bile kalmaz onda. Allah kurusun onu cel şeytan bir üf yapar İslam'dan da çıkar. Diyeceğim. Bak beden zayıflese, mikroplar çok alsa, savunamazsın, teslim olursun, gidersin. Ama bedeni korusan, gıdaydan, ilaçtan kimi dışarı atarsın? Hastalığı. Sen şeytana atamazsın. günahlar toparlansa üzerine atamazsın. Onun için iman aynen ne yapar? Kıskancılığı, iman arttıkça kıskancılık tartar artar. İman azaldıkça kıskançlık da azalır. İman nasıl azalır? Mahsiyeler. Mahsiyeler çok oldukça kıskancılık yalnız kalır. Bir inkar eder, çiğ inkar eder, sözün götüremez, sıkıştırırlar onu üzerine çökerler. Kıskancılık ne olur? Tık bile yapamaz. O zaman ne oldu? insanoğlu şeye düşer. Ee, onun için kalpte kıskancılık asıl kıskancılığın yeri neresidir? Kıskancılık imandan bir şöbü olduğu için Yeri neresidir? Kalptedir. Kıskancılık nedir? Kalp amelidir. Kalp emreder sene eline, diline, gözüne, kulağına. Kalp bedenin kralıdır. Amiridir. Beden bular olanın neyidir? Askerleridir. Eğer kıskancılığı sen imanla kalbi aydınlatmasan masiyetler, günahlar ne yapar? İmanı öldürür. Kıskançlık da imanla beraber gider. O zaman Allah korusun nereye kadar gider? En zemin kata uğrar. O da nedir? Deyyusluktur. Bunun arasında ne var? Mesafeler var. Binlerce şeyler var. Tabakalar var. Ondan dolayı insan oğlu bütün masiyetlerden uzak durması lazım. İmanı ne güçlendirir Onu yapması lazım. Yani imanın zayıf İmanımız devamlı gücülü tutacağız, imanın zü'fünden uzak duracağız ve ilacını bulacağız. İmanımızı ne zayıf ediyor? Biz bu derste işlemiştik bundan önce. İmanı yük artıran ve imanı eksilten, iman derslerinde, önceki derslerde bunları işlemiştik. Onlara sarılacağız. İmanımız arttıkça kıskancımız da artar Allah yolunda. İmanımız zayıf oldukça, kıskancımız da zayıf olur. O zaman karını görersin, birer çekten konuşur, olur dersin. Ya bu kardeş gibidiler Kalpleri temizdir. Ya yani Resulullah'tan kalbi temiz var mıydı? Sahabeden kalbi temiz var mıydı? Şimdi geleceğiz örneklere. Bakalım kimin kalbi temizdir? Evet. İkinci sebep, alimler diyorlar ki nedir? Batının bize, bizi fikri, Kültürü, kültürü kültürüyle işgal etmesidir. Batı bizi işgal etmiştir. Neyle işgal etmiştir bizi? El-Gazvul Fikri. Bizi kültürüyle ha? E, fikriyle fikri akımlarıyla bizi ne yapmış? İstila etmiş bize. Bizim toplumlarımız, okullarımız her yerde bizi ona öğretiyorlar. E bu batının kültüründe ne var? Dedik ki batının kültüründe danuzluk var. Normaldir onlar için bu şeyler. E bu bize de aktarıyor kültürlerinin içinde. Her hayatını alsan ilkokuldan emekliye kadar evden sinemasıdır, gazinosudur, barıdır, tatil yerisidir, hepsinde bularda ne var? Kıskançlık diye bir şey yoktur. Halbuki kıskanç adamı orada bir de desem benim hanımım istemiyorum bir gerçekten oynasın gülsün. Yani onu da bırak. Batıda bir de dese ben hanımımı diskoya götürüyorum. Yani o yerlere götürüyorum. Ama muhteşem girindiriyorum onu. İstemiyorum böyle çıplak girsin. Ya bu gericidir derler. Batıda mı? Sen nerede yaşıyorsun? E o kültürü bizi aşılamak istiyorlar. Bu nedir? Bu bir sebeplerdendir. Kıskançlık toplumda azalıyor. Üçüncü sebep alimler diyorlar ki Allahu Teala erkeği erkek yaratmış, kadını da kadın yaratmış. Erkeğe ne vermiş? Hayatın, dünyanın, hayatın, evin mesuliyetini vermiştir. Dünyayı erkek yönetecek. Hayatı erkek yönetecek, evi de erkek yönetecek. Kadın bu konuda tabidir erkeğe. Bu Allah'ın kurduğu düzendir. Kimse bozamaz bunu. Erkek fiziker olarak bunu için yaratılmış. Kadın da fiziker olarak evi evin kraliçesidir. Evde okul müdürüdür. Nesil yetiştirecek. Erçek de para kazanacak. Bu evin emniyetini sağlayacaktır. E bir günde ne oluyor? Avrupa'dan bizi İstilaya gelmişler ya, erçek kadın eşit, ha? erçeklik evden olmuş, limite düşmüş, yani sıfıra düşmüş. Ben demiyorum taş fınır, erçe yol her yeri kır. Ama light olma. Tık yok sende. O da olmasın, İslamiyet ortasını bulmuştur. Her şeyi en güzel şekilde İslamiyet, bu da biz Resulullah'ta, ashabta, tabiinde bir güne kadar, geçen güne kadar babalarımızda bile hepimiz dönsak baksak nasıl ercektir. Bir de ne çıktı batıdan geldi bize bir şey. Çok seviyorum hanımı, gönlünü kıramıyorum. Bu da yeni modeldir. E bu sevgi değil ya. Bu rezalettir. Yani kadın seviyorum diye, gönlünü kıramıyorum diye salacaksın serbest gitsin. Asıl sevcini biz Resulullah'tan öğrendik. Nasıl hanımlarını seviyordu. Böyüc alimler 1400 sene tarihimiz kadına ne kadar bir önemli yer vermiş. sevginin de şeyi var. Sen de ben erkek değilim. Deme seviyorum ben sevdiğimden şey yapamıyorum. Cönlünü kıramıyorum. Bu nedir? Şeytan gelir her şeyin formunu değiştirir. İnsanlara müminleri maalesef bu konuda yoldan çıkartır. Bak alimler diyorlar ki Hazreti Yusuf kıssasında niye Hazreti Yusuf e, Züleyha'nın kocası niye böyle devrendi? Hazret Yusuf'un hanımı e, pardon Züleyha neydir? Evde erçekleşmiştir. Kocası o kadar seviyordu onu için hiç tık yok bir şey demiyordu ona anlatabildin mi? Hatta Hazret Yusuf'la bu olayda ya haladoları ne dedi ona Yusuf aqrz an hada ey Yusuf bu işten vazgeç dedi vas takfirli liden biki sen de günahına tövbe et ey kadın dedi bu yanlıştır yaptığın iş İnneke ka minel alhatim Alimler diller o kadar dedi, hanım dedi sen bu yaptığın iş yanlıştır ya. Yusuf sen de uzak dur hanımın mı? Ama ayırmadı buları. Çünkü neden ayırmadı? Hazret Yusuf sonra dedi esci cnuhbu ile yeminmayedunen ileyi. Sonradan ayırmadı buları, koydu böyle ikar etti. Kadın vazgeçer mi? Kadın çok sevdiğin kadın vazgeçer mi? Geçmez, şeytan kadına daha fazla işler. Geçer mi? Geçmedi kadın. Hazreti Yusuf'u zorladı. Hazreti Yusuf dedi ya Rabbi bir sicin. Çünkü adam dedi bir daha dönsen seni atarım içeri. Hazreti Yusuf'a dedi. Hazreti Yusuf dedi mahpuskanı. Ha kadın dedi pardon. Züleyha dedi seni sicine attırırım dedi. Eğer benimle el bir olmasın. etmesen beni. Ne dedi Hazreti Yusuf? Ya Rabbi bir sicin daha sevimlidir benim. Onun için alimler diyorlar kadın nedir? Kadın Sevilir baş tacıdır ama her şeyin bir sınırı var. Yeri var yerlerin değişsen ne olur? Bozulur. Alimler diyorlar ondan dolayı kadına evlet teslim olmaz. Bak hepimiz biliyoruz Türk filmlerinde de görmüşüz bunu. Baba kabul etmez kızına sahip çıkar. Ana şefkatlidir, daha e, e, duygusaldır, imişaktır. Ne yapar? göz yumar, kız gider, aldatırlar onu, işte ee, ee, bakıralığın kaybeder, bilmem ne olur, Türk filminde çıkarmışlar, gelir başına baba ondan sonra öldürür, ana vay vay vay, vay diyar ne oldu be Ama sen yaptın bunu. Anaya, alimler diyorlar, kadına bu konuda meseleler teslim olunmaz. Anlatabildim mi? Çünkü kadının yapısı şefkatlidir. Kadının zufu kulak organındadır. Kadın tatlı değil. Bular kadını ne yapar? Teslim ettir Ama erçek öyle değil. Çabuk teslim olmaz. Onun için Allah subhanahu teala erçeklere teslim etmiş. Dördüncü mesele, e, alimler diyorlar ki, çok israfa girmek, lüküş hayat yaşamak ne yapar insanın? Bir nevi kıskançlığı azaltır. Bu da nereden gördük? Aynen Hazreti Yusuf meselesinde. Adam, bakan, kral yardımcısı, çok lüküs yaşıyor kadın. ve Adam da şeyini bırakmış, ne oldu? Kadın neye düştü? Neredeyse fuhuşa düşecekti. İşte, bu günde görüyoruz. İşte çok lüküs yaşayanların şüferleri var, bekçileri var evlerinde, Aşçıları var. Bunlar da nefis. Şeytan dölmemiş Her şey olur. Her şeyin bir sınırı var. Bunları bırak da dizilerde bize anlatıyorlar. Biz elhamdülillah o sosyetenin hayatını ne görmüşüz, ne görmek istiyoruz. Ama Türk dizilerinde bize anlatıyorlar bunları. Değil mi? Türk dizilerine bakanlar anlatıyorlar bunları. Her şey oluyor burada. En sonda ne vardır? Aşk-i Yasak aşık. Adı üzerinde yasak aşık. Ama her şeyi çoluk çocuğa öğretiyorlar. Ama soru oluyordu Hocalar camide bile yani biz yaş, aşkı memnunyu görmedik elhamdülillah. Ama hocaları camide onu inkar ettiler. Cuma namazlarında, vaazlarında Olmaz böyle şey dediler. Gerçek sarı yerden geçerken, Muhammed kardeşin yanına giderken o, o villeyi görüyorduk. Burada çekiliyor diyorlar. Ama işte bunlar nedir? Bunlar hepsi şeyi zayıf edendir. Bir de beşinci mesele alimler diyorlar ki her şeyi adet urfa çevirmek kötüdür. Adet ürf usulü fıkıhta yeri var. Ne zaman? Şeriate karşı gelmesi. Şimdi adam geliyor Anadolu'dan. Yani İstanbul'un bir semtine, sosyete semtine gidiyor. Ya diyor orada öyleydir. Adet ürf burada böyle icap ediyor. Adet ürf aslında bazı meseleler adet ürfe tabi değil. Adet ürf nerede olur? Şeriata karşı gelmeyen meselelerde adet ürf itibar olunur. Ama Allah'ın koyduğu çizgilerde adet ürf itibar olunmaz. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el-gîratu minel iman. Kıskanmak imanlandır diyor. Kıskanmak imanlandır diyor. Vel midâ'u minen nifâq. Kıskanmamak da nifâktandır. Dediler ya Resulallah mel midâ'u. Midâ nedir? Dedi kıskanmamak nedir? Dedi el-lezi la Dedi o şahıstırçı kıskanmaz. Midak odur. Kıskançlığı yoktur. Hatta bizim kültürümüzde, Çerçük'te bir tane deyüsü ise, yani kıskanmıyorsa, ona ne diyenler bilir misin? Diyenler demezler bu deyüstür. Ağır kelimedir. Bu la kuludur. Yani hadiste diyor la yedhulü cennet. Deyüs cennete girmez. Yani derler bu layyet kuludur. Yani bu cennete girmez. Deyüstür. Yani laf şey olsun. Nasıl bir dene kaba kelimeyi kullanmaz. Şeyini kullanır. Mesela o küçük ebdesi yerine kullanmak yerine küçük abdest der, idrar der. Yani bu da deyüz demezler bizim kültürde. Bu layet kuludur derler. Ya yani sarı kulaktır derler. Yani kulağı o kadar duymuş artık şey olmuş, saralmış. Kan gitmiyor. Evet. Demek ki Nedir bunlardan? uza olacağız. Altıncı en son, e, altıncı bir sondan önce da insan günaha düştükçe, masiyete düştükçe masiyetin de en kötüsü nedir? Irz, namus, fuhuş meselelerdir. Buna düştükçe ne olur? Alışkanlık haline gelir. Bak biliyorsunuz lisede, ortaokulda bir sigara verirler sana. Ya bir sigara bir yudum alırsın ondan sonra bir sigara içersin ondan sonra paketi cebine koyarsın ondan sonra olursun serseri yavaş yavaş alıştıra alıştıra ondan sonra şimdi ne var eskiden sigara vardır şimdi ne var toz var al bir es çek, biraz çek, ondan sonra seni yani köprü altında intihar etmiş bulurlar yani çesmişler yani bilmem ne yapmışlar böyle bulurlar seni İşte bu nedir burada neden böyle oluyor İnsan kötü işi işleye işleye artık daha bunu kötü görmez ya. Neyi kötü bunun diyor. Alışır. Bak zine yaparsan bir kadının önce dersin ben yaklaşmam. Şeytanın adımları var. Allah Teala diyor dikkat edin adımlarını. Önce gelir diğer sana ben ders veriyorum. Ondan sonra gelir diğer görüşelim. Ben sana daha yakından veririm. Ondan sonra elin tutarsın. Ondan sonra ha önceden elinden de göz işler, dil işler, kulak işler, el işler. Ondan sonra... Ha? kalb geroteron ondan sonra fosh oku bunu basamak basamak. Şeytan ne yapıyor burada? Yuzey yunele kesu ame. Kötü amelini süsler. Fatır suresi 8. ayette diyor: "E femen zuyyine lehu suu amaluhu feraahu hasana." Kötü ameli göze öyle süslenir güzel görür bu ameli. Fe inna Allah yuzillu men ve yahdi men yasha. Allah'ın kaderini hidayet verir. Tüme hidayet verir. Diğer ayetlerde ölçü var. Allah'ı isteyenlere, tövbe edenlere, hakikati bilenlere hidayet tüme vermez. İnkar edenlere ya kalbi temizdir. Ne olur? Ya bu siz ifrat ediyorsunuz. Bunlara hidayet yoktur. Bak sonuna kadar böyle gider. Ama bir dene günah işliyor, ikrar ediyor. Evet diyor. Bu cünahtır. Ben işliyorum bunu. Allah beni ıslah etsin. İnşallah terk ederim. Muhakkak onu terk eder. Çünkü o onun imanıdır. İman koyur, ikrar etsin en azından. En sonuncu, alimler diyorlar ki nedir? ifratımız neden gelir? Emir maruf neyi al-münker yapmıyoruz. Her şey diyor bana ne ya? Ben kendi evimdeyim. Amcamın oğluna, dayımın oğlu, konşum. Ama biz gitsek, her şey desek bu yanlıştır, o doğrudur, bu böyledir ne olur? Toplumda yanlışlar düzelir. Mesela bizim sokakta, bizim mahallede iki tane kadın çırp geçse, herkes geçse, sokakta beş on tane dese, hey kadın niye çıplaksın böyle? Doğru dürüst girin, konuşular ona azarlasalar, mahalledekiler azarlasalar, artık o kadın korkar. Eğer yapamıyorsa en azından oradan çakar bizim bizi belasından kurtarır. Ama herkes gördü eyvallah, iyi günler dese ona, ne olur? O kadın der demek ki bu doğaldır. İşte biz bugün de bu haldayız. Evet. Şimdi dersi bitirmeden önce kısacası zaten 10 dakikamız var. Kısacası bazı kıskançlığın hakiki kıskanç, şer'i kıskançlıktan bazı örnekler vereceğiz. Resulullah'tan ve sahabeden. Birinci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıskanması tabi çok var da hepsini biz şu anda yapamıyoruz zamanımız daraldı da en önemlileri verelim en önemlileri Hazreti Ayşe'den bir rivayet var bu Müslüm'de geçiyor diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve geldi üzerine eve girdi bakti yanında bir adam oturmuş Resulullah'ın yüzü değişildi tabi Resulullah'ın yüzü değişildi tabi biliyor bu adam misafirdir Evde oturmuş. Ya bu adam misafirdir, evde ne arıyor? Nasılce ev haram salamlık? Ama üzü değişildir. Resulullah'a, hemen gördüm uzun üzü değişildir Resulullah'ın. Hemen dedim, ya Resulullah dedim, ya Resulullah dedim, bu benim süt kardeşimdir. Süt kardeş nedir? Yani kardeşidir. Haramdır onunla evlenmesi. Yani aynen kardeşidir. Kardeş hükmündedir. Resulullah mahremidir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Gunne Bakın dedi. Kardeşleriniz riza'da. Sütlük süt kardeşindeki meselelere inceleyin dedi. Her kardeş kardeş olmaz. Ha mesela ben büyümüşüm. Büyüdükçe işte anlam demiş. Bu senin süt kardeşidir enmiş Ama süt kardeşinin Neyi var? Ölçüsü var. Aç olurçam beş sefer süt emmesi lazım çocuk. Aç aç. Karnı doyulacak kadar. Açtır çocuk. Yani bir çocuk ne kadar da donar? Beş dakika, on dakika e, ananın sütün emecek. Beş sefer ayrı ayrı zamanda içtiğinde o zaman senin süt kardeşin olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bakın. فَاِنَّمَا الرَّوَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ Risaat diyor açlıktandır yani. Ac Aç olacak ki o emecek. Onun için gövşek dövrenmeyin. Eydir Resulullah bunu niye etti? Ya bu gelse dört sefer enmişse, yani tutmuş biraz emmiş salmış süt kardeş öçme olmamışsa, e bu Resulullah kıskanıyor. Hanım şöyle kız Hanımını yani hanımını vasvasa değil, güvenmemek Ama Allah'ın şer'ini doğru uygulamaktan kıskanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de cenzler. Resulullah cenzlerin üzerine. Hanım üzerine kıskanma çok var. Bir de cenzleri alalım. Cenzler Resulullah hacdan dönüyor. Arkasına, atının arkasına Fadıl İbni Abbas amcasının oğlu Fadıl minmiş. Bir bir kadın geliyor. Hatham kabilesinden bir soru soruyor Resulullah'tan. Soru nedir? İşte babam diyor hastadır, hac yapamıyor. Ben onun yerine yapabilirim. Evet Resulullah diyor yapabilirim. Bu arada kadın geldiğinde, konuştuğunda fadıl cenz birisi delikanlı, yakışıklı Resulullah'ın arkasına binmiş faiz almış, nürcübü parlıyor. Kadın da cenz bir kadın. Kadın fazla bakıyor fazıl kadına bakıyor. E cenz bu normaldir. Ama Resulullah bunu kabul eder mi? Ne yapıyor? Resulullah kadınla konuştuğu anda da hep dönüyor elinden fazılın yüzünü o bir tarafa çeviriyor. Fazıl bir de katama yapıyor, bir de Resul'a yüzünü çeviriyor. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinsel üzerinden kıskanıyor. Neden? Çünkü fitne gözden düşer. Göz konuştu, anlaştı, gerisi boş. Hemen teslimiyet var. Onun için bu konularda nedir? Kıskanç olması lazım. O kız senede biliyorsunuz bir tane cenz gelir ya Resulallah diyen bana zineyi halal kıl. Sahabeler kalır bu, bunu dövmeye. Oturun der. Gel buraya diyen. Diyen sen zineyi anana kabul eder misin? Hayır ya Resulallah. Teyzene hayır. Amzene hayır. E ben ümmetime nasıl kabul edeyim? İnsanlar nasıl kabul etsin bunu? Ondan sonra elini koyar gözkünün üzerine diye ya rabbi buna hidayet ver e mi? O günden diyor sahabeler bu genci gözünü yerden almazdır görürdük. Özi böyle yerde hiç kaldırmazdı başını. Bu nedir? Kıskançlıktır. Davut Aleyhisselam öyle kıskanç zihdir ki evden çıkarken kapıları çitlerdir. Haşam kadem hiçbirisi sigilmezdir. Yok Süleyman gibi dizideki Süleyman. Vehmi Süleyman nevender çekler zırıt atıyor. He? Sabaha kadar diziş çevirseler, bize anlatabilirler mi bunu. İmanlılara anlatamazlar. Ama imanı zayıf olan, dinini tanımayan, evet diğer Süleyman öyleymiş. Hatta ben bir kısmını duyurum ya, bu ne kadar adiymiş bu Süleyman ya. He? Hazret Davud kabıları, aleyhisselam çitlermiş. Bürcü'n hanımları, Bakıyorlar yan ortasında bir çek. Eyvah! Bu nereden girdi bu erçek? Davud Aleyhisselam cesse bizi öldürür. Bu nedir evde? Kıskant adamdır. Biliyorlar. Hazreti Davut gör evde gözleri sökülür bu adam görür. Diğer ne yapıyorsun burada? Sen kimsin? Diğer ki ben ne krallardan korkarım ne benim önümde hacip var. Yani beni kimse ön en enleyemez Ben o şahsım. Aa, Hazreti Davud peygamberdir anlar. Diyer sen melek i Evet der geldim senin ruhunu almaya. Teslim olur ruhunu alır. Anlatabildim mi? Burada hadise Bidaye ve Nihayede İbn Kesir zikrediyorum bunu. Maksat nedir anlam? Hazret Davud kıskançymış. Hanımlarına güven müyür, Hayır. Kıskançtır. Niye hanımların benim bekçimden laubal yolsular? İşte biz peygamberlerin sünneti Sahabenin sünneti. Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam geldi Medyen'e, baktı her çeşit çobanını e, su veriyor kuyunun başında ama çitene kadın var, veremiyorlar. Geldiler oraya, baktı onlardan konuşsun, desin niye siz vermiyorsunuz? Baktı, bunlar kadındılar. Başını indirdi. Niye veremiyorsunuz? Sordu. Dediler, işte biz zayıfız, bunlar erkek. gittikten sonra biz su veriyoruz, su da kalmıyor. Hazret hemen gitti, koyunları aldı, taşı çekti. Güçlüdür Hazret Musa. Su verdi, geldi. Şuayb Aleyhisselam, şey o kızın babaları racih olan Şuayb Aleyhisselam dedi baba kız dedi baba. Bu Musa bize su verdi bir şahıs. O şahsı e, bizim yanımızda çalıştır. Kaviyyün emin dedi. Güçlü ve emniyetlidir dedi. Hz. şu Şuayb kıskandı burada. Gel bakayım kız dedi. Niye böyle diyorsun? Tavsiye ediyorsun onu Sahip çıkmağa geldi. Dedi baba güclüdür. Nereden bildin güçlüdür? Dedi güçlüdür çünkü taşı kaldırdı tek başına suladı. Emindir diyor geldi. Biz zennetler çekiyor. Baktık kızık başını yerden kaldırmadı. Babası dedi gidin ona dört salın. Getirin onu benim için. Rivayette diyorlar ki Hz. Musa Dedi ki kadına dedi sen önümden yürüme ben önden yürü. Kadına dedi sen senin yürü. Geldi Hz. Musa çağırdı. E dedi nasıl bilirsin nereye gideriz? Dedi konuşma da deme sağ sol yapma. Sağa gidersen taşa at sağ tarafa ben bilirim sağ tarafa giderim. İşte bu kıskançlıktı. Peygamberlerin Ebubekir Sıddık radıyallahu anhü bir gün geldi Esma ibn-i Umeys radıyallahu anha. Cehfer-i Tayyar'ın hanımıydır. cehfer Tayyar vefat ettikten sonra Ebu evlendi onunla. Bir gün geldi baktı eve girdi baktı Çiden'e adam oturmuş Esma'la Beni Haşim'den. Gitti Resulullah'ın yanına. Onları karşıladı. Gittikten sonra Resulullah'a gitti şikayet etti. Çünkü Beni Haşim'in büyükleri kimdir? Resulullah'tır. Ya Resulullah dedi böyle oldu. Resulullah dedi, bundan sonra dedi, Müslim'de rivayet oluyor, bundan sonra hiç kimse yanında tek başına iki, ya, bir ha, hanımın üzerine girmesin misafirliğe. Toplu halde girilsin. Neden? Abu, Abu Bakir kıskançtır. Kadınına güvenmiyor ama ne iş var ki erkek ben yok iken evime misafir gelirler. Halbuki alimler diyorlar ki o ki erkek Gelmişler Cehfer-i Tayyar'ın çocuklarını görsüler. Beni Haşim'le akrabalarıdır, amcaları oldu filan. Gelmişler görüşüler. Bir de kime gelirim? Hazreti Ömer. Kıskançlıkta imamidir. Resulullah'a geldi dedi ya Resulallah. Hanımların sahabeler arabiler her gelen hanımlara soru soruyor. Senin evine giriyorlar soru soruyorlar. Bence bunlar yüzlerin kapatsılar dedi görünmezler perdenin arkasından konuştu. Hemen Ayet-i Hendî Hazret destekledi. Dedi bazıları var, kalplerinde hastalık var. Bu daha lühcandır sizin için. Allahu Teala elektrik gibi ortalarına bir set koymuş kadınla erkek. İşte bu kıskançlıktır. Hazret Resulullah diyor ben uyuyurcu uyumuştum. Rüyada gördüm cennetteyim. Baktım diyor ki cennette yürüyorum. Baktım bir villa, çok şatafatlı bir konak, köşk, büyük Yanında da bir cariyebdes salıyor Bu köşk kimin, bu cariye kimin dedim. Cibriye Aleyhisselam'a sordum. Dedi bu köşk Ömer'in, o cariye de Ömer'in. Diyor öyle derken hemen senin kıskançlığın ey Ömer gözüm önüne geldi. Hemen yüzümü çevirdim, sırtımı çevirdim, geri döndü. Hz. Ömer hemen o toplumda Mecliste ağlıyor ya. Ağlamaya başlıyor. Ya Rasulullah, senden mi senden mi kıskanırım? Bu da Bukhari'de geçiyor. Zübeyir ibn Avvam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir ve Abbevun hanımı Esma İbni Ebi Bakır, Binte Ebi Bakır. Abu Bakır'ın kızı Esma. Yani neyi oluyor? Baldızı oluyor Rasulullah. Hazret Ayşe anamızın ablası. Zübeyir'den Züber'in hanımıdır. Diyor ben e, bazen fakiriydiler. Kendimiz dartardık, yukururduk, ciderdik, çiftlikten şeyi getirirdik. Diyor geldim baktım Resulullah bazı ansarlardan yürüyor. Baktım ben şey taşıyorum. Ya Asma gel benimle seninle taşıyayım. Diyor ben duruktum. Hatırladım kıskantılığın senin ya Züber duruktum. He? Resulullah anladı. O zaman Ciddi. İşte o giderken Züber diyor ki e, vallahi iyi yaptın diyor ki ben Resulullah'tan kıskanmıyorum ama oraya insaydın e, yani şey yapardı ansarlar var ya erkekler e burada Hazreti Ebu Bakir bu olayı duyur bir kendi şeyinden bir e, hizmetsi tayin ediyor kızına, büyüç kızına. İşte bunlar nelerdir? Ondan önce duyduk ki Sa'd İbni Abi Ubad Resulullah dedi Sa'd'in kıskançlığından mı taaccüp ediyorsunuz? Ha? Ben ondan kıskancım. Allah da benden daha kıskançtır. İşte bu kıskancılık nedir? Önemli meseledir. İyidir biz dersi bitirmeden önce bu kıskancılık nedir? Biz bunun fıkhını bilsak, doğrusunu bitsek, işlesek ne olur? İmanımız Artar. İmanımız mükemmel olur. Biz iman derslerindeyiz ya, yani, imanın şubelerinde. İşte bu bir imanın şubesidir. Kıskançlık olmasa ne olur? İnsanın imanı bozulur. Allah kurusun, işte bilirsin en kötü derecesi bizim tabirimizde layetkulu olur. Evet. İşte kıskançlık en büyük nimettir insan bunu hakkıyla yaşasın. Allah bize hakkıyla yaşamaya nesip eylesin. Bütün Müslümanlarımı da. Bizim hanım bacılarımıza da eğer başlarına ikinci evlilik geldiyse kıskanmak, onları cehennem ehlinden eylememeye sevk etmesin. Hepimize sabırlık versin, metanet versin, iman versin, güç versin. Sırat-ı müstakim üzerinde Allah'ın izniyle Doğruca cennete gitmeyi nesip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin nebina muhammedin ve ala ve